Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurur enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehdihillahu fe lâ ve men yüdlil fe lâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd fenni istiqal hadisi kitabullah ve hayral hediye haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuha ve kullu muntesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar El Albaniyat dersimizde Allah Teala'nın şeytanların Süleyman'ın hükümdarı lehine uydurup söyledikleri şeylere uydular ayetinin yorumu başlığında kalmıştık. Soru şu şekilde şu ayetin, Bakara 102. ayetin tefsiri nedir? Şeytanların Süleyman'ın hükümranına aleyhine uydurup söyledikleri şeylere uydular. Halbuki Süleyman küfretmemişti. Asıl şeytanlar sihri ve Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri insanlara öğreterek küfretmişlerdi. Eben Rahimullah şöyle cevap verdi. Şüphesiz bu ayet hakkında tefsir alimleri arasında bir ihtilaf vardır. Lakin şahsi tercih... İki meleği indirilen ifadesindeki ma edatı nefi için değil, bağlaştır. Yani muhakkak ki Allah azze ve celle iki meleği insanlara sihri öğretmeleri için indirmiştir. O zaman da sihir yayılmıştı ve Musa aleyhisselam'ın sihirbazlarla olan kıssasında olduğu gibi nebilerden birinin getirdiği mucizelerle karıştırılıyordu. Firavun sihirbazları eliyle toplumu Musa aleyhisselam'ın hak davetinden engellemek istiyor ve onun getirdiğinin sadece sihir olduğunu söylüyordu. Nitekim Allah Teala sihirbazların durumunu bize bildirmiş ve onlar alemlerin Rabbine iman ederek Müslüman olmuşlardır. Onların yani meleklerin sihir öğretmeleri hayal ve sihir olanla hakikat olanı ayırmak içindir. Şuara 45. ayetinde mealin şöyle buyrulur. O sırada Musa da asasını atmıştı ki onların uydurduklarını hemen yutmaya başlamıştı. Sihirbazlar bu hakikate bütün insanlardan önce iman ettiler. Çünkü onlar sihirde olan saptırmayı ve onun bir hakikatinin olmadığını biliyorlardı. Lakin onlar Musa Aleyhisselam'ın mucizesiyle karşılaştıklarında hakikat ile sihir arasındaki farkı anladılar. Şuara 40. ayetinde demişlerdi ki, alemlerin Rabbine iman ettik. Allah'ın hikmeti insanlara sihir olanla sihir olmayanı öğretmek için Harut ve Marut adlı iki meleğin indirilmesini gerektirdi. Bunun sebebi ancak o günkü Deccallerin çoğunun insanları saptırmak ve kul edinmek için kullandıkları sihri anlamalarını sağlamak idi. Nitekim sihirbazla delikanlının kıssasında da bu şekilde gelmiştir. Belki bu kıssayı yani Ashab-ı kısasını kıssasını hatırlarsınız. Özetle şöyle anlatabilirim. Kur'an'da zikredilen uhtudun yani ateş endeklerinin sahibi olan kralın zamanında insanları kul edinmek için sihirbaz edinmişti. Sihirbaz yaşlanıp ihtiyarladığını fark edince, benden sonra sana yardımcı olması için bir genç seç dedi. Neden? Çünkü halkı sihir sayesinde kendisine kul edinmeye devam edecekti. Geçmiş zamanın kralları insanları sihirle boyunduruk altına alıyorlardı. Allah Azze ve Celle, uhdud sahibi kralı, sihirbazının yaptığı gibi değil, insanların hepsine öğretmeleri için iki meleği gönderdi. Zira sihirbaz, benim için bir genç seç demişti. Sihir ilmini insanların tamam arasında yaymak uygun olmazdı. Çünkü aksi onlar kralın kendilerini sihirle saptırdığını öğrenirlerdi. Allah Azze ve Celle'nin hikmeti sihir ile mucizeyi ayırt etmeleri için insanlara sihri öğretmek üzere iki meleği indirmeyi gerektirmiştir. Çünkü sihir şüphesiz bozgunculuğun malzemelerindendir. Aynı kısa'nın akışında şöyle buyrulur: Bakara Suresi 102. ayetinde. Oysa bu iki melek... Biz fitneyiz. Sakın bize kanıp küfretme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Buna rağmen öğrenmek isteyenler bu ikisinden kişiyle karısının arasına bozacak şeyleri öğreniyorlardı. Onlar sihri bir gaye için öğretmek üzere geldiler. Lakin bu öğretme fitneye götürebilirdi. Bu yüzden kendilerine zararlı, faydasız ve kişiye eşini ayıracak şeyler öğrendiler. Bu ayetin tesiriyle ilgili olarak görüşüm budur. Allah en iyi bilendir. Evet, özetle ifade etmek gerekirse sihirbazlar, büyücüler göz boyacılığı yaparak ve bir takım e, tılsımlar kullanarak insanları saptırıyorlardı. Yani olağanüstü gözüken bir şeyler yapıyorlardı. E, peygamberler de e, olağanüstü bir şeyler yapıyorlardı. Yani onların mucizeleri. Bunlar arasındaki farkı Allah Azze ve Celle ortaya koymak için bu iki meleği göndermiştir diyor. Bazı müfessirler bu şekilde açıklamışlardır, bu görüştedirler. Elban Raymullah da bunu tercih ettiğini bildiriyor. Diğer bir soru yine sihirle alakalı. Sihirbazın gücünün sınırı nedir? Yani eşyayı değiştirebilir mi? Mesela kediyi köpeğe çevirebilir mi? Cevap, sihirbaz kuruntuya düşürür ve hayal ettirir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sihirleri sebebiyle ona sanki yürüyormuş gibi görünmüştü. Taha 66. ayet. Hakikatte ise böyle değildir. Nitekim Deccal kısasında o ahir zamanda bir şahsı ikiye bölecek. İnsanlar da onun bu şahsı iki parçaya ayırdığını görecekler. Sonra onu eski haline döndürecektir. Bundan sonra da bana iman ettin mi der. O da senin Deccal olduğuna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği habere, inancım daha da fazla arttı der. Genelde sihir hayal ettirme şeklindedir. Lakin onun tesiri de vardır. Bu tesir gerçeği değiştirmez. Lebit asam adlı Yahudinin kıssası böyledir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sihri sebebiyle 6 ay kadar bedeninde bir zayıflık hissederek kalmıştır. Bu gibi tesirler mümkündür. Hakikatleri değiştirmek ise kuruntuya düşürme ve hayallendirme şeklindedir. Hokkabaz veya illüzyonist denilen kimselerin çoğu bu türden sihirle meşgul olmaktadırlar. Özellikle Mısır'da bu türden çokça bulunmaktadır. Onlardan bazı insanlar Dimeşk'e geldiler ve şaşırtıcı hallerini gördük. 100 liralık banknotu insanların önünde yakıp sonra eski haline döndürdüler. Senin elindeki yüzüğü başkasının eline geçtiğini görürsün. O halde sihrin tesiri vardır. Lakin bu iş Allah Azze ve Celle'nin yarattığı hayvanların hakikatlerini değiştirme derecesine varamaz. Yani kediyi köpeğe, fareyi file çevirme derecesine varamaz. Burada ek olarak şunu söyleyelim. Yani bunlar e, vaki olan bir olayla alakalı. Şeyde Hindistan'da biliyorsunuz. E, onlar da sihir yapıyor Hindu yogileri. E, Brian Ward'ın kitabı vardı Altıncı His diye böyle sihir olaylarını etüt etmiş, araştırmış değişik şeyler zikrediyor orada. Orada anlattığı şeylerden birisi şu bu kaval çalıp ipe ip yani yılan gibi yukarı doğru kalkıyor bir tane adam da buna tırmanıyor. Bütün insanlar böyle görüyor olayı. Fakat diyor onu diyor yani o olayı fotoğrafladıklarında diyor Ortada diyor, ne ip var diyor, ne adam var diyor. Adam çabukların arkasında. Yani herkesin öyle ipe tırmandığını gördükleri adam diyor, fotoğrafta çalıkların arkasında çıkıyor diyor. Yani böyle kitlesel göz boyama e, bu tip büyüler yapıyorlar. Ama e, Elvan Raymullah diyor ki, bu iş yani hayvanların veya eşyanın hakikatin değiştirmeye varmaz. Allahu alem. Bayrağa saygı duruşunun mü şöyle sorulmuş. Bayrak önünde saygı duruşunun hükmü nedir? Milli marş esnasında bayrak dikip önünde hareketsiz durmanın hükmü nedir? Cevap, şüphesiz bu kafir Avrupalılar taklittendir. ki onları taklit etmekten genel olarak ve özel olarak yasaklanmış bulunuyoruz. Herhangi bir Müslüman devletin kafirleri taklit etmesi caiz değildir. Lakin mesele ileri gelenlerin buna müsaade etmemelerine dönmektedir. Şüphe yok ki bu taklitçiliği ve kafirlerin adetlerini İslami adetlere çevirebilecek olan dünyada kendisinin üzerinde yönetici bulunmayan Müslüman yöneticidir. Memur veya askerlere gelince İslam'dan satmış olan bu kanunlara uymaktan başkasını yapamaz. İnsanların mertebelerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisine göre görünen durum budur. Bir münker göreviniz eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle. Bu ise imanın en zayıfıdır. Bizler biliyoruz ki İslami beldelerin çoğunda bu gibi problemler, söylediğimiz gibi yabancıları taklit etmek sebebiyledir. Mesela bazı İslami Arap devletleri askerlerin sakal bırakmasına müsaade etmiyorlar. İnsanlar bu konuda hadiste zikredilen mertebelere göre hareket ederler. İnsanların çoğu bugün askere gittiklerinde sakallarını kesiyorlar. Kanun böyledir. Bazıları da kesmiyorlar. Buna rağmen onların sakallarını zorla kesiyorlar. Bunu yapan gerçekten azdır. Yani sakal konusunda direnen burada, Ürdün'de ve Suriye'de bunun örnekleri çoktur. Onlara baskı ve işkence yapılıyor, hapse atılıyorlar. Sonra Allah Azze ve Celle yardım ediyor da sakallı askerin binlerce sakalsın önüne çıktığını görüyoruz. Öyleyse mesele mükellef kulun iman kuvvetiyle ilgilidir. Bu tutum, İslam'a uygun olmayan bir selamlama ile bayrağa saygı gösterme teklifidir. Şüphesiz bunu yapmamaya güç yeter. Lakin, önünde hapis ve işkence olduğunu bilmelidir. Bazen, Bilmediğimiz daha başka şeyler de yapabilirler. i̇man kuvvetli olan mümin sabreder. Allah Azze ve Celle'nin müminlere vaat ettiği gibi sabırdan sonra ancak zafer vardır. Bu şekilde sabredemeyen diğerleri ise kalpleri bu selama karşı çıktıkları halde selamlarlar. Yani baskı altında olan kimseler. Böylece bunun bir münker olduğunu bilmemiz gerekir. Kıyamda durmak zorunda kalan kimse en azından kalbiyle inkar etmelidir. Çünkü sahih rivayetlerden birinde geldiği gibi bundan öte kadar iman yoktur. Soru sahibi bayrağın önünde sadece bir duruş tevhidi bozar mı diye soruyor. Elban diyor ki evet İslam'ı dini ve İslami edebi bozar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. O gün insanlar alemlerin Rabbi için kıyama dururlar. Mutaffifin suresi 6. ayet. Bu saygı duruşu putlara yapılan saygı duruşuna benzemektedir. Zira bayrak kumaş parçasından ibarettir. Lakin bu maalesef Avrupalıları körce taklit etmektir. Evet, hicret hakkında şöyle sorulmuş: Sizden İslami ülkelerde ikamet eden lakin çeşitli işkenceler ve eziyetlere maruz kalan kardeşlere yönlendireceğiniz bir tavsiye istiyoruz. Cevap, o ülkelerde küfrün boynuzunu ve Müslümanlara şiddetli düşmanlığını ilan etmeden önce onların hak daveti açıktan yapmaya güç getiremedikleri bize ulaşmıştı. Onlara o zaman dedik ki, sizin dininizin şiarlarını ikame etmeniniz, etme imkanınız bulunan İslami ülkeleri hicret etmeniz gerekir. Nitekim baskı, şiddet ve sıkıntılar artmış ve Mekke'den Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret eden ilk muhacirlerin yaptıkları gibi hicret etmeleri zorunlu olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü kimse anlamıyor. Fetihten sonra hicret yoktur ancak cihat ve niyet vardır. Oraya çağrıldığınız zaman katılın. Hiç kimse hicretin kesilmiş olmasını anlamıyor. Buradaki ifadede ne kastedildiğini anlamıyor. Bilmeleri gerekir ve az önce işaret ettiğim üzere ilmin imandan önce olduğunu da bilmeleri gerekir. Hicretin iki kısım olduğunu da bilmeliler. Kalkmış olan hicret ve kıyamet gününe kadar devam edecek olan hicret. Kalkmış olan hicret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fetihten sonra hicret yok ancak cihat ve niyet vardır. Orduya çağrıldığın zaman katılın hadisinde kastettiği hicrettir. Medine hicret yoktur. Bu hadisin manası budur. Fetihten yani Mekke'nin fethinden sonra artık Mekke'deki Müslümanların Medine'ye hicret etmelerine gerek kalmamıştır. Fetihten önce Mekke'de kafirlerin baskısı altında yaşayan Müslümanların Medine'ye hicret etmeleri vacib idi. Ama Mekke fethedilince buna gerek kalmadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle beraber fetihten sonra hicretin olmayacağını söylüyor ve fetihten sonra artık Medine'ye hicret etmelerinin gerekmediğini pekiştiriyor. Bunu söylemekle beraber Medine'ye hicrete bağlı olan hükmün devam ettiğini de belirtiyor. Yani Medine'ye ne için hicret ediliyor? Cihad için. Bu hüküm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatına kadar devam etmiştir. Bu Mekke'de Medine'ye hicrede de muhacirlerin hac veya umre için Mekke'ye gittikleri zaman orada 3 günden fazla kalmalarının caiz olmadığı hakkındaki hükümdür. Yani daha öncesinde Mekke fethet önce Medine'ye hicret etmiş olan muhacirler, Mekke'den Medine'ye hicret edenler hac umre için gittiklerinde, hac ve umre işlerini bitirdikleri zaman orada artık 3 günden fazla kalmaları caiz değildi. Neden? Eğer daha fazla kalırlarsa bu hicretten sonra bedevile dönmek hükmünde olur. Yani hicretten geri dönme, hicretten irtidat manasında olur. E, bu sebeple üç günden fazla kalmaları Mekke'de caiz değildi. E, fakat Mekke fethedildikten sonra bu hüküm kalkmış oluyor. Bu Mekke'den Medine'ye hicretinde cihadının muhafazası içindir. Asıl vatanına gönlünün meyletmemesi gerekir. Ancak haccını ve umresini tamamlar sonra Mekke'de üç gün kalabilir. Sonra Medine'ye dönmesi gerekirdi. Bu hükmü kalkan hicret idi. Ama bazı rivayetlerde geldiği üzere kıyamet gününe kadar devam edecek olan hicret, sonrakilerin seleften miras olarak aldıkları akidedendir ve cihat gibi kıyamet gününe kadar geçerlidir. Müminlerin eziyet ve baskı gördükleri, dinlerinin şiarlarını ilan etmekten engellendikleri ülkelerden hicret etmeleri kesintiye uğramaz. Onların böyle bölgelerde kalmaları caiz değil, bilakis hicret etmeleri vaciptir. Özellikle de Allah Azze ve Celle onlara hidayet etsin, Almanya, Belçika, Hollanda ve benzeri küfür ülkelerinde yaşayan Müslümanların küfür ülkelerinde kalmaları caiz değildir. Onların ancak İslam ülkelerine hicret etmeleri gerekir. Neden mi? Dinlerini öğrenmeleri için, yani bu hicretin sebebi, ilim, dinlerini öğrenmek. Çünkü onlar orada kaldıklarında çok çok azı dışında İslam'ı hiç anlamadan kalmaya devam edeceklerdir. Bu küfür ülkelerinde Müslüman olanların hicret etmelerinin hükmü olduğuna göre oralarda yaşayan Müslümanların İslam ülkelerine hicret etmeleri öncelikli olarak vaciptir. Yani diyelim bir Alman, Almanya'da Hollandalı, Hollanda'da Müslüman oldu. Buna vacip olan şey Müslüman ülkesine hicret etmesidir. Orada kalamaz. Caiz değil. E, i̇manı geçerli olmaz yoksa. Peki bir Müslüman nasıl orada kalabiliyor? Buna işaret ediyor. Hicret edenler sözümden dolayı da Allah'tan bağışlanma dilerim. Doğrusu, İslami ülkelerden küfür ülkelerine yolculuk eden Müslümanlar demem gerekirdi. Yani bu hicret değil, küfür ülkesine gitmek. Yani bu bir seferdir, yolculuktur. Onların Müslüman ülkelerine dönmeleri vaciptir. Çünkü Müslüman olan kafirlerin İslam beldelerine hicret etmeleri vaciptir. Peki ya kendi beldelerinden küfür ve sapıklık beldelerine hicret eden Müslümanlar, yani yolculuk eden Müslümanlar, İslam beldelerine nasıl hicret etmezler? Bugün gündemde olan bu sapmalar yüzünden, Müslümanlardan birçoğu İslam beldelerinden küfür beldelerine yolculuk yapmıştır. Bu dini bir hükümdür diyoruz. Ama orada bazı fertler, İslam beldesinden küfür beldesine yolculuk etmeye mecbur kalmışlardır. Bu ise üzerinde durduğumuz konudan değildir. Çünkü zaruretler sakıncaları mübahkalar ve zaruretleri ancak miktarınca değerlendirilir. Bunun özel hükümleri vardır. Kaide ise mecbur bırakan bir zaruret olmadıkça, Müslümanın İslam beldesine bırakıp küfür ülkesine gitmesinin caiz olmamasıdır. Eğer Müslümanların yöneticileri tarafından, musibete uğratıldıkları bir belde varsa, yani yönetici zulmediyorsa, onlara iki şeyden biri gerekir. Birincisi az önce işaret ettiğim gibi, yöneticilerinden zulüm gördükleri beldeden diğer bir İslami ülkeye hicret etmeleridir. Allah'a hamdolsun ki bazı beldelerde hayır devam etmektedir. Bu Müslümanların ameli bir küfür olarak da olsa, Allah ve Resulüne inkara zorlandıkları o ülkelerde kalmalarından hayırlıdır. Ama onların hicret etmeye güçleri yetmediği söyleniyorsa... Derim ki, Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'tan gücünüz yettiği kadarıyla sakının. Sayı hadiste de şöyle buyurulmuştur. Size bir şey emrettiğimde onu gücünüz yettiği kadar yerine getirin. Bir şey yasakladığımda da ona derhal son verin. <gülüyor> Zayıf ve baskı altındaki Müslüman, beldesinden hicrete güç yetiremiyorsa, o zaman deriz ki, sana düşen sabır, ve kar sabır ile karşı durmaktır. Çünkü, bu anlatılanlara dahildir. Hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Peki, hicrete güç yetiremeyen ne yapar? Derim ki, güç yetiremiyor veya bunu yapmaya gücüm yetmiyor sözü çoğu zaman yersiz kullanılıyor. Mesela uçakla yolculuğa gücü yetmeyen, benim yolculuk edecek gücüm yok derken, uçakla yolculuğu kastediyor. Lakin biz deriz ki, onun arabayla yolculuğa gücü yetebilir. Sonra onun arabayla da yolculuğa gücünün olmadığı söylenebilir. Böylece onun durumuyla ilgili benim zulme uğradığım beldeden başka yere yolculuk etmeye gücüm yetmiyor sözünü haklı çıkaracak bütün ihtimaller değerlendirilir. Diyeceğimiz son şey ayaklar üzere yani yaya olarak uzun mesafeler gitmeye de gücünün yetmemesi durumudur. Yani uçakla, arabayla veya bir hayvan üzerinde yolculuk imkanı olmayıp da genç ve kuvvetli olan kimsenin yaya olarak gitmeye gücü yetmesi durumunda bu kimsenin orada kalmaz, caiz olmaz. Baskıya uğrayan bu Müslümanın Önünde, bütün bu vesileler ve yollar kapalı ise o zaman ne deriz? O zaman işte sabretmesi gerekir. Bu durumda kendi nefsine sabretmeyi emretmesinden başka çare yoktur. Kitap ve sünnette bu konuyla ilgili olarak gelmiş naslar hatırlatılır. Mesela Bakara 155-157. ayetlerinde mealen şöyle buyrulur. Sizi herhalde biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz da mal, can ve ürünlerden yana eksiltmekle deneriz. Öyleyse buna sabredenleri müjdele. Nitekim bunlar kendilerine bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve elbette ona döneceğiz derler. Rablerinden gelen mağfiret ve rahmet işte onların üzerindedir. Hidayet vermiş olanlar da yine onlardır. Yani burada sabretmekle kastedilen dinin gereklerini uygulamaya sabretmek, bunun karşısında para cezası mı yoksa bedeni ceza mı neyse bunlara katlanmak demek. Yani burada sabretmek derken bazıları uyduruk fetvalar veriyorlar. Neymiş işte Avrupa'da kadın işte para cezası verdikleri için yüzünü açabilirmiş. Ne bileyim işte böyle bir takım cezalar hapis gibi şeyler yüzünden sakalını kesebilirmiş. Böyle uyduruk fetva veren decceller de var. Evet, devam ediyor Elbani. Baskıya uğrayan bu Müslümanın önünde hicret yolları az önce açıkladığımız gibi mecazen değil, hakikaten kapalı ise ona düşen ancak bu söylediklerimizdir. Sabretmesi Allah Azze ve Celle'nin kaza ve belasına sabretmenin ecrini hatırlamasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü de bunlar arasındadır. Müminin her durumuna şaşılır. Bolluğa uğrarsa Allah'a hamd ve şükür eder. Bu kendisi için hayırlı olur. Bir darlığa uğrasa sabreder. Bu da kendisi için hayırlı olur. Darlık ile kastelen, onu zarara uğratan her şeydir. Müminin her durumu hayırlıdır ve bu ancak mümin için söz konusudur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günde afiyet ehli dünyadayken etlerini makasla doğranmış olmasını temenni edecekler. Neden? Allah azze ve celle'nin sabredenlere verdiği karşılığın büyüklüğünden dolayı. O halde biz o kardeşlere dinleriyle kaçmaları için güçlerinin yettiği şeyi yapmalarını nasihat ederiz. Eğer dinleriyle kaçmaya güçlerinin yetmediği hususunda samimi iseler, onlara Rablerinin hükmüne sabretmelerinden başka diyecek bir şey yoktur. Birkaç geceden beri yaklaşık her gece bana Cezayir'deki Müslümanların baskı altında olduklarına dair sorular geliyor. Soru sahibi ısrarla Cezayir'deki Müslümanların haliyle ilgili soruyor. Bela aynıdır. Diyor ki, şu an polis yolda sakallı ve entar giymiş bir Müslüman gördüğünde onu tutukluyor. Ondan nüfus cüzdanı, pasaport gibi evrakları alıyor ve Sonra ona evraklarını almak istiyorsa evine dönmesini, sakalını kesmesini ve emtarısını çıkarmasını emrediyorlar. Aksi halde onunla tekrar karşılaştıklarında sakalını zorla kesiyorlar. Bu konuda görüşün nedir? Her gece aynı bu sorular tekrar ediyor. Onlara diyorum ki maruf olan dinin hükmüdür. Yaratıcı esyan olan konuda mahluka itaat yoktur. Onlar Müslümanlara kafirlerin zulmünden daha fazla zulm ediyorlar. Yöneticilerinden zulüm gördükleri bu ülkelerden hicret eden baskı altındaki o Müslümanlar... ...kendi ülkelerinde bulamadıkları din hürriyetini küfür ülkelerinde buluyorlar. Diyorum ki, yaratıcıya isyan olan hususta mahluka itaat yoktur. Eğer kimlik gibi belgeleri olmadan, yani onlar el koyuyorlar ya... ...o şekilde sabretmeye gücün yetiyorsa sana düşen sabretmektir. Sabretmeye gücün yetmiyorsa... Kendin değil de onlar senin sakanı zorla kesince kadar sabret, günahı sen işleme. Lakin eğer sen istemeden zorla günah işlemek durumunda kalırsa sen mükellef değilsin, sorumlu değilsin. Müslümanlar bu gibi musibetlere uğruyorlarsa, İslam'ın ilk yıllarında bazı Müslümanlar da Müslümanlardan bazı fertlerine uğradığı bu gibi musibetlere uğramışlardı. Mekke döneminde bazı Müslümanlar müşriklerden uğradıkları baskı ve işkencelerden şikayet ettiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların kalplerinde yılma, ümitsizlik ve zayıflık hissedince onlara şu ayetleri okudu. Elif, La, Mim. İnsanlar iman ettik demekle hiç denenmeden hemen bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar? Halbuki biz kendilerinden öncekileri de denemiştik. Deneneceklerdir ki Allah doğru söyleyenleri de bilecek, yalan söyleyenleri de bilecek. Ankebut suresi ilk 3 ayet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti açıklar gibi dedi ki, Sizden öncekilerden bir adamı müşrikler yakalar, başının üzerine testereyi koyar ve dininden dönmesi için onu keserlerdi. O da yere iki parça olarak düşer de dininden dönmezdi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine karşılaştıkları durumlardan şikayette bulunan ashabına böyle söylüyordu. Sizin uğradıklarınız, önceki Müslümanların uğradıkları baskılar yanında bir şey değildir. Onlar testere ile doğranıyorlardı. Bu yüzden durum, Azaba uğrayanların bu azaba ancak sabretmelerini gerektirdi. Yani Mekke dönemindeki işkencelere. Hepiniz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Yasir ailesinin başına gelenler karşısındaki durumunu biliyor. Yasir ve eşi radıyallahu hanıma müşrikler tarafından işkenceye uğradı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara <Gülüyor> ne söyledi? Sabredin ey Yasir ailesi. Muhakkak ki sizinle buluşmamız cennette olacak. Yöneticileri tarafından baskıya uğrayıp da hicret etmeye gerçekten güç getiremeyen kimselerin sabretmekten başka çaresi yoktur. Bu soruya cevap olarak son söyleyeceklerim bunlardır. Evet, bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının işte Mekke döneminde uğradıkları işkenceler, eziyetler, Habeistan'a hicret, oradan Habeistan'dakilerin tekrar Medine'ye hicret etmeleri vesaire Bu bu menheci kabullenmeyen, mesela ihvan-ı veya müflisin gibi fırkalar ayaklanma. Menhecilere karşı ayaklanma, kargaşa çıkarma. Bu yolu tercih etmişlerdir. Ayaklanma gerekecekse buna en layık olan işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve asabının Mekke'deki bu durumlarıydı. En yani ayaklanmayı gerektirecek şey. Veya diğer bazı yine ihvan zihniyetinden etkilenen başka grupların bugün oy vermeye cevaz vermeleri, hatta bunu dinin bir vacibi saymaları, yani gayrimeşru yollar denemeleri, parlamentoya girme yolunu zorlamaları bunlar hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> sünnetinden uzaklık ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmemektir. Allah'ın dininde sabretmemektir. Yani sabretmek demek Allah'ın kurallarına uyma konusunda sabretmek demektir. Yani bu kurallara uyduğun takdirde başına geleceklere Katlanacaksın, sabredeceksin. Hicrete gücün yetiyorsa hicret et. Ama buna gücün yetmiyorsa, imkan yoksa, mesela o zamanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için henüz izin çıkmamıştı. Habeistan'a Allah Azze ve Celle hicret etmeler için izin verince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o an acil eylem planı olarak ilk gönderilmesi gerekenleri gönderdi Habeistan'a. Sonra kendisi ve ashabı hakkında Medine'ye hicret izni çıktı Allah Azze ve Celle'den ve öyle hicret ettiler. Ama bu tam 10 sene sürdü. Yani Mekke dönemi 10 sene sürdü. Bil fiil işkenceyle, bil fiil baskıyla, sosyal ve ekonomik her türlü baskı dahil buna. 10 sene böyle bir sabrın neticesinde. 10 sene bir insan nasıl sabreder böyle? Yani bize bir sene böyle bir şey uygulansa Bizim toplumumuzda öyle bir şey haline gelmiş ki hemen veriyansın etmek, ayaklanmak, sokaklara dökülmek, kan dökmek. Yani şu an insanlar hep bunu yapıyorlar. Ve Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. Müslümanların kanları akıyor. Daha başka neler söz konusu oluyor. Ama peygamberlerin metodunda bu yok. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül, sabretmek ve Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek. Karşılığını Allah Azze ve Celle'den istemek vardır. Bunun neticesindendir ki, Allah Azze ve Celle yardımını indiriyor, bereketlerini indiriyor. Ne zamandan sonra? İşte Ankebut Suresi ilk üçüncü ayetinde bildirildiği gibi denendikten sonra. Nasıl bir denenmeymiş bu? Peygamber ve Vesselam anlatıyor işte. Dinleri için ortadan ikiye bölünüyorlardı. Testereyle kesiliyorlardı. Yani sizin yaptığınız nedir diyor kendi asabına. Yani onların çektikleri yanında sizinki daha bir şey değil. Evet, yani kolay değil onların çektikleri de ama... Öncekilerin yanında bir şey değil. Bak Allah Azze ve Celle kitabında böyle diyor. Öncekilerin denendiği gibi siz de denenmeden bırakılmayacaksınız. Yani hayat bu e, dinin mücadelesidir. Şimdi işin başka bir boyutu var. Özellikle bizim zamanımız. Yani ahir zamanını ilgilendiren boyutu. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh dengelen e, bir rivayette... Ahir zamanda olacak olumsuzlukları anlatıyor... Hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Dikkat edin burada diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Mümin diyor iki şey arasındadır diyor Ya facir olacak ya aciz kalacak Yani facir olması Yani günahlar o kadar aleni Günaha gerektiren Günahkarlığı isyanı gerektiren sebepler O kadar aleni ki ee, mümin olan kişi ya bu facirlik yolunu tercih edecek, yani günaha bulaşacak, Allah'a isyana bulaşacak veyahut da aciz olacak. Öyle bir aciz ki yani yakınları e, bile fıska bulaştığında onlara bile söz söyleyebilecek, engel olabilecek bir gücü olmayacak. Böyle bir acizlik. Yani ferdi olarak dinini yaşayabiliyorsa yaşayacak. Bundan dolayı sıkıntıya uğrayacak ama aciz kalacak. Şimdi bakın, Bugün e, İslam daveti uğruna insanlar aciz kalmaya razı olmamışlar ve fücur yollarına sapmışlardır. Mesela videoya bulaşmadan İslam daveti yapmak istese daveti sınırlı oluyor değil mi? Bir acizlik var yani. bir Daveti aciz kalıyor, sınırlı, hapis kalıyor. İşte mescidin dışında e, davet etmemek durumda kal zaman, işte konferanslardır, derneklerdir, bu bidatlere bulaşmadan ben davetimi yapayım dediği zaman, bu sınırlı kalıyor. İnsanlar eğlence istiyor, başka şeyler istiyorlar. Hevalar başka şeyler arzuluyor. Kalabalıklar istiyor, kadın erkek karışık topluluklar istiyor falan filan. Ne bileyim, e, bir deniz kenarında, bir otelde e, seminer yapmak istiyor falan. Bunun, bunu isteyenler Şeriatın sınırlarından çıkıyorlar, fücur yolunu tercih ediyorlar ve bu şekilde kalabalıklar topluyorlar. Ama dinlerine sabredenler aciz kalıyor. Azınlık kalıyor vesaire vesaire. Yani bunun e, şerhi şerhe edebildiğiniz kadar genişler. Yani gördüğümüz vakalar ortada. Şimdi Huzeyfe Radyo'nun bu hadise aktardığı zaman e, yani yani e, Misal olarak verilen örneklerden birisi işte kişinin bazı günahlara dahi karşı çıkamayacak. Yani emri maruf ney yani münkerde bile bulunamayacak durumda olması. Bu şekilde aciz kalmasından bahsediyor. <gülüyor> yani mümin ikisinin arasında ya faiz olacak ya aciz kalacak. Dinleyenlerden birisi olay anlamadığından olsa gerek diyor ki o aciz olana diyor Allah çirkinleştirsin. Huzeyfer rady olan dönüyor, o kişinin omzuna vuruyor. Asıl çirkin olan sensin diyor. Asıl çirkin olan sensin diyor. Çünkü yani emri maruf, nehyan-ı münker davetin malzemesidir bak. Davetin esası emri maruf ve nehyan-ı münkerdir. Diyor ki bu adam, işte o emri maruf yapmayan, nehyan-ı münker yapmayan adamı Allah çirkinleştirsin diyor. Yani aciz kalıyor çünkü. Aciz kalmadığı zaman ne olacak acizliği tercih etmezse? Facir olacak. Yani emri maruf, nehyan-ı münker yapayım derken facir olacak bu adam. Yani sınırların dışına çıkacak bu. Asıl çirkin sensin diyor bu yüzden Uzay Ferad Buna dikkat edin. Yani bu e, ahir zaman Müslümanları olarak bizi e, duygusal davranmamak için uyaran çok önemli bir nas bu. Yani buna benzer naslar çok tabii ki. Yani acizlik ve fücur arasında kalmaz müminin, iman eden kimsenin. Burada e, yani sınırları korumak önemli. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam işte her gelen e, senenin bir öncekinden daha beter olacağını bildirmiş. Enes ve İbn-i Mesud farklı e, rivayetler geliyor bu konuda. <gülüyor> Enes radıyallahu anh, insanlar insanlar Haccac'dan şikayet ettiği zaman söylüyor bunu. Sabredin diyor. Yani Haccaca sabredin. Çünkü ben Allah Resulü'nün en işittim ki diyor. Her gelen sene bir öncekinden daha beter olacak diyor. Yani siz da sabretmezseniz başınıza daha kötüsü gelecek diyor. Yani buradan ibret alınması gereken bir ifade var. Buna sabretmezsen, sabretmemek ne demek demek ki burada manası? Sabretmemek şeriatın sınırlarında durmamak demektir. Bir kimse şeriatın dışına çıktığı zaman sabretmemiş olur. Sabretmesi şeriatın sınırlarında durmasıdır. Musibete uğradığı zaman sabretmesi de bu manadadır. Yani Allah Azze ve Celle'yi e, gazaplandıracak herhangi bir söz söylemesi, şeriatın dışına çıkması sabretmesini iptal ediyor. Sabrı boşa çıkarıyor yani. Sabretmesi böyle gayrimeşru sözlerden e, dilini ve kalbini korumasıdır, o sınırda durmasıdır. Aynı şekilde fiili sabır da böyle. Yani Allah'ın sana çizdiği, ile gönderdiği o menhecin dışına çıkmaman sabrın ta kendisidir. Sabretmek bu. Bu sabır işte Yasir ailesinin başına gelenler gibi işte idi hanımı Sümeyye radıyallahu anh'a. Hamileyken karnına kazık dayayıp işte ondan sonra o halde güneşlerin altında, sıcakların altında türlü işkenceler yaptılar. Böyle durumlara da sabretmek. Yani böyle bir şey görüyorsun ve şeriat ne diyor sana? Sabret. Yani ayaklanma, sabret, Allah'a tevekkül et. Bunun arkasında Allah Azze ve Celle'nin sana bir genişliği gelecek. Farklı şeyler olacak. Allah'ın vaadi var. Buna güven ve e, sınırı aşma. Allah'tan izinsiz kendi başına bir iş yapma. Resulünden müsaadesiz kendi başına bir iş yapma. Ama işte e, ekonomi zayıflar. Şu bu pahalanır, insanlar bunu dine mal ederek, işte yönetici zalimdi, kafir oldu, şey oldu, bu oldu, dine mal ederek, e, yani dinin ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini siyasi bir malzeme haline getirirler. Bunun akabinde de Allah Azze ve Celle o ümmeti birbirine düşürür, birbirlerinin kanlarını aktırırlar. Böyle fitne ortamlarında da yani kanların ve malların hiçe sayıldığı namusların hiçe sayıldığı bu ortamlarda da Müslümanlara eline tini bu işlerden çekmesini uzak durmasını tahtadan bir kılıçin edinmesini yani Müslüman herhangi bir kanla malla ırzına bulaşacak bir şeye girişmemesini tavsiye ediyor Naslar. Bu da işin farklı bir sabretme boyutu. Yani senin dışında bir takım olaylar gelişti diyelim. İnsanlar birbirine girdi. Gayrimeşru bir, yani dünya uğruna bir savaşın içerisine girdiler. Bu durumda da sabretmen, Yani iki taraftan birine bulaşmaman, sana çok akıllı gözükebilir taraflardan birisi. Yani yönetici sana da zulmetmiş olabilir. Hazır ayaklanmışken bir topluluk, bu yöneticiden bir an evvel kurtulalım diye o tarafta yer almak isteyebilirsin. Veya ayaklananlar senin zıttına bir topluluktur, yöneticiden taraf olayım diyebilirsin. Böyle değil. Yani ikisine de bulaşma. E, hadislerde böyle yönler gösterilmiştir bize. Yani duygusal hareket yok. Bilakis... Akıllı hareket var, akıllı hareket var. Bu aklıda şeriata boyun eğmiş bir akıl olması lazım. Yani kitabın ve sünnetin vahyin nasları yönetmeli bu aklıda. Aklı heva yönetmemeli. Bu yüzden nasların sınırlarında hareket ettiğin zaman Müslümanların sayısı giderek azalacak. Yani Müslümanlar derken iman ehlini kastediyoruz. Yoksa kimlik veya coğrafi manada Müslümanlar değil. Onlar çoktur ama... İman ehli kitap ve sünnetin sınırında duranların hep azalacağı, bunların garipler olacağı, iman garip başta tekrar garip haline dönecek. Bunlar vasıf olarak işte kabilelerinden ayrılmakla zikrediliyor. Neden kabilelerinden ayrılacak? Onlar Müslüman değil mi? Müslüman ama gerektiği şekilde değil. Yani iman ehli kimseler değil, sünnetin ehli kimseler değil. Ne yapıyor? Burada Müslüman dinini yaşayabilmek için, sünnet üzere sebat edebilmek için, bunu bulduğu ortamlara hicret etmesi gerekiyor. Şimdi, mesela hicret konusunda Risale yazdık, daha önce de işlemiştik bunu. Geçtiğimiz senelerde de işledik, defalarca işledik hicret meselesini anlattık. Türkiye gibi bir ortamda, şu anki zamanda biz diyoruz ki, ilim neredeyse Oraya ecret etmek lazım. Şimdi geçmişteki yazılan çizilenlere baktığın zaman bu konuda çok fazla ilmehlinden fazla malzeme bulamıyoruz. Yani ilmehlinin bu fetvaları çok yoğun değil. Neden bu kadar yoğun değil? Çünkü o zaman İslam ülkesi var, küfür ülkesi var. İslam ülkesine geldiğin zaman bütün şehir merkezlerinde alimler var. Şehir merkezlerinde. Bu sebeple eski alimler bu meseleyi köy ve şehir olarak ele almışlar. Bir kimse şehre ne için icret eder bu durumda? İlim için icrededir. Çünkü alimler orada. Köyler ise ilimden uzak, cemaatin ikame edilmediği yerlerdir. Bedeviliğin hakim olduğu, dünyaya bağlanmanın hakim olduğu yerlerdi. Böyle ele alıyorlardı meseleyi. Şimdi biz burada baktığımız zaman Türkiye'de gösterin. Yani Kur'an ve sünnetle Vahyin sınırlarına bağlı, el sünnet ver cemaat, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi olan bir alim veya bir kaç alim, kaç tane kaç tane şehirde var, nerede var? Varsa bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi, beş tane mi insanlar bunlardan gücü yettiğinin yanına hicret edip orada o Müslümanlarla birlik olması lazım. Va tesmihu bihabillahi emri yani Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılın ve la ve ayrılmayın emri bunu kapsar yani bu emri Müslümanlar okumuyorlar mı Allah'ın kitabında Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılın ve ondan ayrılığa düşmeyin fırkalara bölünmeyin şimdi bir alim şu bölgede öbür alim farklı bir ilde öbürü başka bir ilde olabilir. Eğer bunlar kitap ve sünneti selefin anladığı, onların menheci üzere anlıyor, böyle uyguluyorlarsa bunların ayrı yerlerde olmaları fırka değildir. Onların hepsi cemaate bağlıdır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kurdu cemaate bağlıdır. Ama ayrı iseler, yani selefin menhecinden uzakseler o zaman fırkadan bahsedebiliriz. Yani evet, ilim adına konuşan, hitabet yapan Türkiye'de pek çok insan var. Hatta Selefilik ismini de kullanan, bunu alet eden, batıl davaları için kullanan da bir sürü insan var. E Biz bunları şimdi çiziyoruz, reddediyoruz yani. Çünkü batıl şeyler koymuşlardır ortaya, menheci saptırmışlardır. Kimisi oy kullanmaya çağırıyor, kimisi kadın erkek karışık ortamlarda ders veriyor. Kimisi dernek kuruyor, kimisi daha başka batıl işler peşinde, işte video vesaire vesaire, Yani bir sürü menheçten sapma, kitap ve sünnetten sapma yaygın bir şekilde devam ediyor. E şimdi bunlardan uzak bir şekilde, kitap ve sünneti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uyguladığı şekilde, ashabının algıladığı, uyguladığı şekilde ortaya koyan menheç üzere ilim ehli varsa, İsterse bu ilmehli bir köyde yaşasın. Buna hicret edecek kişi de isterse İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşasın. Onun o köye hicret etmesi lazım. Şehirdeyse şehre, ilçedeyse ilçe fark etmez. Önemli olan burada ilmin yanına hicret etmektir. Bir Müslümanın kafir beldesinden İslam beldesine hicret etmesindeki temel illet de budur. İlimdir, ilim üzere amel etmektir. Ahir zaman demek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği üzere, yani kişinin iman ile nasıl sabaha kafir olacağı, eğer imanla sabahlarsa akşama kadar kafir olacağı, böyle niteliyor ahir zamanı. Yani küfre girmek böyle, bir günde olup bitecek şeydir bütün bunlar. Böyle bir zamanda ancak Allah'ın ilimle korudukları hariç diyor. İlimle bir insan nasıl korunur? Cemaatle insan nasıl korunur? Bir insanın cemaatin mensubu olması demek mesela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Huzeyfer Radıyallahu Anh o uzunca ardarda sorduğu sorular biliyorsunuz. Bunların en nihayetinde diyor ki Huzeyfer Radıyallahu Anh, e, Allah'ın Resulü, yani tamam. Müslümanların imamından yani halifesinden ve cemaatinden ayrılma diyorsun ama şayet onların imamı, halifesi ve cemaati yoksa o zaman ne yapayıp bütün fırkalardan uzaklaş diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir ağaç kökü dişlemek zorunda kalsan bile, yani fakirlik, açlık gibi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalsan bile fırkaların hepsinden uzaklaş. Cemaat yoksa. Şimdi hilafet kaldırılığı çok oluyor. Hilafetin hakikati kalkalı daha fazla oluyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden sonra hilafet 30 sene diyor. Ondan sonra sırcı sultanlık diyor. Ondan sonra bakın, Eski alimlerin, Selef'in menhecinde giden alimlerin bu noktaya farklı bir parmak baslıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü o sıkıntıyı bizzat yaşamışlar. Mesela İsa bin Rahüye olan dediği gibi, Selef'in imamlarından. Cahillere sorsan, işte cemaati insan kalabalığı zannederler diyor. Yani kalabalık nerede? Cemaat odur zannederler diyor. Halbuki bilmezler ki cemaat, kitap ve sünnete bağlı olan, Alimdir diyor. Onunla beraber olan cemaattir. Ondan ayrılanda cemaatten ayrılmıştır. Bunu ne zaman söylüyor? Müslümanların halifesi olmasına rağmen Kamil Hilafet'in bozulduğu zamanda söylüyor. Hilafetin dumura uğradığı, ısırıcı sultanla yani bir nevi sadece siyasi, sembolik bir hilafet kaldığı zamanda söylüyor. O zamandan itibaren cemaat kitap ve sünnete... Ee, o e, Allah Resulü'nün kurduğu cemaatin menheci üzere sarılan, kitap ve sünneti bu menhec üzere anlayan alimdir. Bu alimlerle beraber olan, İshak bin Rahiye bunu geniş söylüyor, rahat söylüyor. Neden? Çünkü onun zamanında dediğim gibi her beldede, her şehir merkezinde yığınla alimler vardı. Kitap ve sünnetin alimleri vardı, hadis alimleri vardı, menheci alimleri vardı. Birine katılamazsa öbürüne katılıyor. Çok basitti yani o zamanlar. Bağdat bir ilim merkeziydi. Kufe bir ilim merkeziydi. Mekke Medine bir ilim merkeziydi. Horasan bir ilim merkeziydi. İlim merkezleri çoktu o zaman. Ama şu an gösterin yani. Dünyada arasanız çok nadir bulursunuz bu ilim meclislerini. Dolayısıyla Müslümanların bir arada olmaları, cemaati ikame etmeleri, Allah'ın ipine toptan sıkı sarılmaları bu manadadır. Böyle bir hicreti de gerektirir. Bu sebebiyle garipler beldelerinden, kabilelerinden hicret etmek zorunda kalanlardır. Başka bir vasfı insanların ifsad ettiklerini ıslah edenlerdir. Yani insanların ifsad ettikleri sünnetleri ıslah eden, hayatlarına geçirenlerdir. Yani bundan kalmıyor. Bu alimlerin vasıfları, her nesilde, bir sonraki nesle, her nesilde, devrede devrede e, Allah bu ümmette birilerini bulunduracak, ilim elini bulunduracak. Bunlar batıl ehlinin batıllarını reddedecek. Yani işte bu cemaat olan, cemaati muhafaza eden, kıyamet gününe kadar bu cihadı, ilim cihadını <gülüyor> devam ettirecek olanların vazifelerini bu hadis bildiriyor. Batıl ehlinin sahiplenmelerini reddedecek. Reddiye verecek bunlara. Hakkı olmayan kimselerin intihal etmelerini, bu ilmi intihal etmelerini, yani hadisçi geçinen çok kimse vardır. Hatta hadis profesörü, hadis ravisi, hadis müslimi de olabilir. Eşaridir, sufidir veya başka meşreplerdendir. Bunların durumlarını bertaraf eder, ortaya koyar. Ve tahrif edenlerin tahriflerini bertaraf ederler. Yani bu dini, kitabı, sünneti savunurlar. İlim sahibidirler bu manada. Yani ilim sahibi derken yani İşe yaramayan ilimler değil, matematik alimi değil yani, coğrafya alimi değil. Burada kastedilen kitap ve sünnetin alimidir. Bu ilim ehlinin yanına hicret etmek e, kıyamet gününe kadar devam edecek cihadın bir parçasıdır. Bunları yalnız bırakanlar kendileri kaybederler. Bunların vasıflarını kıyamet gününe kadar devam edecek bu fırka, bu tayfe. Bunlar yardımsız bırakanların yardımsız bırakması bunlara bir zarar vermeyecek. Bu davet... Ölmeyecek yani onlar yardımsız bıraktı diye. Allah bu şekilde devam ettirecek kıyamet gününe kadar. Veya muhalefet edenlerin muhalefetleri de bunları bitirmeyecek. Allah e, bu daveti mübarek kılmıştır. Kıyamet gününe kadar devam edici kılmıştır. Önemli olan bizim bunun neresinde yer aldığımız. Yani biz yardımsız bırakanlar tarafından mıyız? Muhalefet edenler tarafından mıyız? Yoksa destek olanlar tarafından mıyız? Bizim böyle bir konum belirlememiz lazım. Ama insanlar bunu düşünmüyorlar. Yani bizden öncekiler denendi, iman için denendi, bu iman için mücadeleden dolayı denendiler. Siz de böyle olmadan bırakılmayacaksınız. E şimdi sahabe bunları yapmış, onlar cihad etmişler, hicret etmişler, cihad etmişler. Farklı şekilde tezahür etmiş onların hayatında. Onların sonrasındaki dönemde hadis yolculukları yapanlar hakkında övgü dolu hadisler vardır. Hadis yolculukları neden övülüyor? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetini, yani onun mirası hadisleridir. Peki alimler kimlerdir? Peygamberlerin varisleridir. Neyin varisi? Hadislerinin varisi, hadis alimi olanlardır yani. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini tahsil etmek için çoluğunu, çocuğunu, işini, gücünü bırakmış, kimisi yayan, kimisi at üstünde, kimisi deve üzerinde, kimisi kafilelere katılarak farklı farklı dünyanın öbür uçlarına gitmişler. Hadis ilmini ta, e, tahsil etmişler. <gülüyor> Ravilerden hadisi tahsil etmişler. Onların yolculukları böyle olmuş. Böyle olanlara e, rohle, rahal veya cevval deniliyor. Yani gezgin manasında. Bugün cep telefonuna cevval diyorlar. Cevval e, hadis ilminde böyle hadis rivayeti için gezen yani ravileri gezen kimsedir. Rahal hadis alimlerinden hadisleri almak için gezen kimselerdir. Rehle deniliyor. Hatta bu konuda Mustakil Hatibül Bağdadi eser yazmıştır. Errehle fi talebi ilmil hadis diye. Şimdi, onlarınki böyle, yani Tasnif tedvin dönemlerinde böyle yolculuklar olmuş, kabilelerinden ayrılmışlar, mücadele etmişler vesaire vesaire. Kimisi hocaların meclislerine katılmak için memleketlerini terk etmiş. Bakarsınız eski alimlerin biyografilerini okuduğunuzda falanca yerde doğmuştur fakat falanca yere göç etmiştir. Bu sebeple o beldeyle anılır. Adam Kufe'de doğmuştur ama Hicazi nisbesiyle, Mekki Medeni nisbesiyle anılır. Neden? Oradan gitmiş oraya göçmüş çünkü ilim için göçmüş. İlim için hicret etmiş vesaire vesaire. Bizim zamanımızda bu ilmi talep eden nerede? Hicret eden ne yapıyor yani? Ne için hicret ediyor? Veya ediyor mu? Araştırıyor mu? Bu konuda bana düşen bir şey var mı? Acaba öncekilerin imtihan edilip denendiği şeylerden bana düşen pay nedir? Yoksa ben bunlardan hep kaçıp kenarda mı kalmaya çalışıyorum? Kenarda kalıyorsan, kardeşim şu iman e, sıfatları, sen bu sıfatlardan uzaklaşıyorsun yani. Yarın halin ne olur Allah bilir. Bugün dünyada Müslüman hükmünü alabilirsin. Ama yarın ne olacak yani? Hangi sınıftan sayılacağız? Bizi engelleyen nedir? Hayatımızda hicretin yeri var mı? Cihadın yeri var mı? Namaz kılabilirsin, oruç tutabilirsin. Bunu herkes yapıyor. Yani bunu kadınlar yapıyor, çocuklar yapıyor. Allah Azze ve Celle cihada katılmayanları kınarken nasıl kınıyor? Kadınların oturduğu gibi oturdular. O, bunu tercih ettiler diyor değil mi? Bizim hayatımızda cihat ve hicret konusunda kadınlardan, çocuklardan yani Allah Azze ve Celle'nin aciz oldukları için mazur gördüğü o kimselerden bizi farklı kılan durumumuz nedir? Kendi nefslerimizde sorgulamamız lazım. Nedir yani? <gülüyor> Acaba o milyonlarca ilim ehlinin, hadis yolculukları yapmış, hicret etmiş, ilim için hicret etmiş o kadar ilim ehlinin, bunların çoluk çocuğu yok muydu, geçim derdi yok muydu, anası babası yok muydu? Yani bizim öne sürdüğümüz e, bahaneler onlarda hiç yok muydu acaba? Onlar hiç sıkıntı yaşamadı mı? Biz şimdi cilt cilt Ebu Naim'in Hilyetül Evliyası'nı okuyoruz. En rahatlarından birisidir aslında Ebu Naim. Ama bir bakın hayatına. Fakirdir. Yolculukları yapmıştır. Yani bunu yapmayan bir alim göremezsiniz. Bir tek i̇bn Azim gibi istisna olan alimler vardır ki o da işte Allah ona saray giriyor ortamda yetişmeyi nasip etmiş. Yani bunun gibi nadir insanlar da var. E, fakat bizim meselemiz içerisinde bulunduğumuz durumu iyi, tahlil etmek, bize neler düşürdüğü konusunda. Mesela çoğunuza sorsam, şu an sen hayatta yaşıyorsun, Allah ne kadar ömür verir, Allah bilir, biz bilemeyiz ama senin idealin nedir, ne yapmayı düşünüyorsun? Yani Allah sana ömür verirse, bu hayattaki hedefin nedir desem, çoğu kimse belki cevap veremez. Yani yatacağız, kalkacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, içeceğiz, içe gideceğim, geleceğim bu yani. Bu dünyadaki bizim amacımız nedir? Yani kulluk için yaratıldık madem, bu kulluk uğrunda bizim vazifemiz yiyip içmek, yatmak, sabah kalkmak, işe gitmek, elimizi yüzümüze yıkamak bu mudur yani? Dünya mücadele alanıdır ve ahirette kazanacak olanlar bu alana girip mücadele edenlerdir, başkası değil. Yani dünyanın biz fani olduğuna inanıyoruz, dünyanın bizim gözümüzde bir kıymeti olmaması lazım. Dünya uğruna yapılan bütün çabalarında. O halde dünyada biz eğer ezileceksek, mengenelerin altında kalacaksak, belimiz bükülecekse bu Allah yolunda olmalı. Sonrakilere e, bu ilmi, bu daveti ulaştırabilecek e, yollarda olmalı. Yani bizim ahiretimize yarayacak konularda e, biz heba olmalıyız, olacaksak. Hani bu olacaksan e, büyük suda boğul derler. Bizim gayelerimiz yüksek olmalı. Himmetimiz yüce olmalı. Elimizden geldiğince de o gayeler uğrunda çabalamalıyız ki başarmasak bile sırf o gayeleri arzu edip onu yapmayı arzuladığımızdan, istediğimizden dolayı Allah bize bunu başarmış gibi ecir versin. Çünkü bu din böyle geniştir. Müminin niyet amelinden hayırlıdır. Yani senin niyetin o olsun, o yolda çabala, gayeye varamasan da Allah varmış gibi sana bu necrini verir. Ama tam tersi olursa bu dünyada gayen yok. Batmak hatta belki gayen. Ne olacak? Evet, Allah yardımcımız olsun. Hı. Allah izin verirse bir sonraki derste Elbaniyat kitabında isim ve sıfatlar ile ilgili fetvalara geçireceğiz. Subhaneke Allah'ın ve eşhedüvenle ilahe illan ve estağfurke ve tubleyki.